يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأنحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fani asla hakiki kitabullah ve hayra hadi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerr-i umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah ve kulle bid'atin ve Evet değerli kardeşler. Kaldığımız yerden namaz hükümleriyle ile alakalı yapmış olduğumuz dersimize devam etmekteyiz. Elhamdülillah Türkiye'nin dünyanın birçok yerinden kardeşlerimiz arkadaşlarımız, tanıdıklarımız ve tanımadıklarımız birçok ilim talebesi bizlere mesajlar göndermekte, bizlere telefon etmekte, bu derslerden istifade ettiklerini söylemekte ee, anlaşılmayan yerleri dinlemiş oldukları kaset kayıtlarındaki dakika ve saat ve zaman dilimiyle tekrardan tekrar edip bizlere sorarak öğrenmeye çalışmakta bu bizlere elhamdülillah yeryüzünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine önem veren, onun sünnetini tazim eden bir topluluğun varlığına işaret ediyor. Yani namaz günde beş defa Allahu u Teala'nın huzuruna çıktığımız kıyamet günü hesaba çekileceğimiz ilk ibadet olan Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme miraca çıktığında farz kıldığı çok mübarek, çok hayırlı bir ibadet. Bu dersler esnasında da görüyoruz ki bu ibadet yani çok tafsilli ve çok fıkhi hüküm, ahkam içeren bir ibadet. Az sonraki hadislerde, bugün konumuzda da gelecek, zikredeceğiz. Yani cahil olarak namaz kılan bir adam ile basiret üzerine, ilim üzerine, sünnet üzerine namaz kılan insan arasında dağlar, kökler kadar fark var. Sürekli, sürekli ifade ediyoruz. Cahil bir kimse namazda şekilden şekile Halden hale girer. Bir bakmışsın ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın köpeğe benzettiği bir insan olur. Bir bakmışsın ki kargaya benzettiği bir insan olmuş olur. Bir bakmışsın ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kafasını eşek kafasına çevirmekle tehdit ettiği insan olduğunu görürsün. E bunu görmekteyiz de, müşahede etmekteyiz de camiye, cemaate gittiğimiz zaman. Bakıyorsun ki insanlar imamdan önce rüküye gidiyor, imamdan yarı çekiyor adamı. İmam'dan önce rukiye gidiyor. İmam'dan önce gidiyor. Özellikle ilim de zikrediyor bunu. Diyor ki camiye erken gelen, vaktinden önce gelen, ezandan önce gelen, oturan namazı bekleyen insanların daha çok böyle yaptığını kendi çağlarında, kendi asırlarında müşahede etmişler. Bunun sebebi arkadaşlar? Cehalet. Bunun sebebi cehalet. Bizler namazımızı ne kadar düzeltirsek, ne kadar sünnete uygun hale getirirsek Aleykümselam O kadar Allah Teala'nın şu ayetinde muhatap oluruz. İnne salate tenha ani'l fehşae ve'l munkar. Namaz namaz fuhşiyattan ve münker kötü olan şeylerden ne yapar? Alıkor. Tenha alıkor. Nebi Eleyse etves selamun aleyküm billah radiyallahu anhu'ya dediği gibi Bilal akim kal akim salat bizi namazla kıyamet getir fe erihna bisalah bizi namazla rahatlat. Namazla rahatlat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İstaeinu bis sabri ve <gülüyor> salah. İstaeinu bis sabri ve salah. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. <gülüyor> Onun için namaz çok büyük bir ibadet. Evet yapılan bir hata da arkadaşlar bu konumuz. Musabakatul imam ve musavatuhu bi ef'alis falah. Cemaatin, imama uyan cemaatin imamdan önce yahut imamla birlikte ne yapması? Namazını kılması. Yani imamdan önce rüküye gitmesi, imamdan önce secdeye gitmesi ya da aynı anda İlim diyor ki eğer bir insan imamı bilerek bir rukun ile geçerse yani imam kıyamda rüküye gitti. Sonra rüküden kalktı hala imam kıyamda. Yahu i̇mam secdeye gitmeden ayaktayken o secdeye gitti. Bilerek bunu yaparsa diyor onun namazı ne olur? Basıl olur. Basıl olur. Musavvat ise yani imamla birlikte hareket etmek ise iki yer hariç mekruhtur. Bu iki yerde diyorlar ki namaz yine batıb olur. Namaza iftitah tekbiri imam Allahu Ekber derken imamla birlikte getiriyorsan iftitaht tekbirini namaza ne yapmamış olursun? girmemiş olursun cemaate. İmam ne yapmamış olursun? Tabi olmamış olursun. Çünkü imam namaza ne zaman giriyor? O namaza. Allahu akbar değil o ra harfini çıkardıktan sonra tekbiri tam olarak getirdikten sonra namaza girmiş oluyor. Sen hemen onun akabinde ne yapman lazım? Tekbir getirme lazım. Aynı anda getirirsen imamla birlikte diyor ki ilmeyle namazın vahıl olur. Aynı şekilde selam. İkinci yer, ikinci husus. İmamdan önce selam verirsen namazın ne olur? baht olur. Çünkü selam bir rukundur. Namazdan onunla ancak çıkılır. Sen ne yapmış olursun? İmamı <gülüyor> imamla çıkmadan imamdan namazını bitirmeden sen namazdan çıkmış olursun aynı anda. Selam verirsen. Az sonra şeyh sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı tafsilli sözünü size nakledeceğim. Allah rahmet eylesin. Şeyh Talal el-Husayni rahimehullah. Asrın zêhâbîsi denilirken boşuna denilmemiş. Asrın zêhâbîsi deniyor ona. Bu tane zêhâbîsi. Ta dün bir arkadaşımızla bir kardeşimizle Akâidü'l-Wasitîye şerhini okuyorduk Şeyh Talal el-Husayni rahimehullah'ın. Wasitî şerhinde Şeyh ayetel kursinin şerhini yaparken, onunla alakalı isim sıfatlar hususuna değinirken, işte diyor burada diyor 25 tane sıfat vardır. Ayetel kurside sayıyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş. Okuyan dedi ki ya dedi bunları dedi, şey dedi, ne, kağıttan mı okuyor? Nereden okuyor anlatırken, şey yaparken? Yani eğer bir insan gerçekten şeyhin o şerhine, o kitabına baktığı zaman eğer şeyin baş anlatmasını bilmezse zanneder ki şeyh e, almış eline kitabı bir kitaptan okuyor. Hali bu Şeyh Salih Mes'udiyü rahimehullah kafasında olayı derlemiş, toplamış. Tahdiri olarak öğrencilerinin yüzüne bakarak böyle ne yapıyor? Konuşuyor. Allah ona rahmet eylesin. Onun bu konuyla alakalı yine böyle derli toplu. <gülüyor> Bazı haller vardır ki yani konuya alakalı bir soru sorulur. O kadar cevap verir. Şeyh Teala'l-Ufeyymi ve Rahimahullah ise konuyu böyle etraflıca ne Zikrediyor. Mesela me'mum, imama uyan cemaatin imamın geçmesiyle alakalı bir soru sorulduğu zaman, imamdan önce hareket etmesiyle alakalı soru sorulduğu zaman diyor ki imamın arkasında duran cemaatin şu dört hali vardır. İmamın arkasındaki cemaat şu dört halden başka bir halde olmaz diyerek soruya baş cevap vermeye başlıyor. Her birinin tafsirini zikrediyor. Az sonra inşallah onu sizlere Oradan nakledeceğim. Konuyla alakalı önce hadisleri alalım. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki قال salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâta yevmin aleyhissalatü vesselam bizlere bir gün namaz kıldırmıştı. fe lemmâ qadassalâta namazını bitirince akbele aleyna bivacihî yüzüyle bize döndü fekâle dedi ki eyyuhennâs ey insanlar inni imamukum." Ben sizlerin imamınızım. Fe la tesbiquni bi'rruku'i ve la bis Ruku Rükû ve secde etmede benden önce davranmayın. Burada ne var arkadaşlar? Nehi var. Onun için İmam Ahmed'ten de alın. Görüşü de bu. İbn Ömer'den de bu rivayet olunuyor. Buradaki nehi Yasak neyi gerektiriyor? Namazın fesad olmasına, batıl olmasına. Vela bil kıyam Kıyamda da, namaza kıyama kalkmada da, burası da önemli arkadaşlar. Vela bil insiraf Namazdan ayrılmada da, yani selam vermede de yapmayın? Beni Geçme. geçmeyin. Bu hadis, İmam Müslim'in sayihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Başını imamdan önce kaldıran cemaat. Korkmaz mı? Neyden? Bakın tehdide. En ra'sehu ra'se himar o adamın başını eşek başına çevirmesinden, mesk etmesinden korkmaz mı? <gülüyor> Tabii i̇l ihtilaf etmiş. Yani. Gerçekten zahir olarak allah Teala onun kafasını eşek başına mı çevirir? Yoksa ahirette onu bu cezayla mı cezalandırır? Yoksa manevi olarak onun böyle artık kafasını, eşek kafası gibi aptal hayvanların diyorlar, en aptalı eşektir. Böyle bir şey idrak etmiyor, anlamayan bir eşeğe mi çevirir? Bu şekilde farklı farklı. İl-i neyi var? Yorumları var. Bu hadis Bukhari'nin sahihinde ve i̇mam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bezzar ve Tabarani tarafından rivayet edilen bir hadiste de diyor ki Allah Resulü aleyhi ve sellem اَلَّذ۪ي يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ اِلَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الْشَيْطَانِ İmamdan önce kafasını indiren, hulkuya giden, secdeye giden ve kalkan kimsenin diyor, alınla saçı başı kimin elindedir? Şeytanın, şeytanın elindedir diyor. Şeytan da ne yapıyor? Oynuyor, Oynuyor yani. Hani İbn-i diyor kimisi namaza durar, namazda onun aldığı onda ondur. Kimisi onda dokuz, kimisi onda sekiz. Yani herkesin namazlar aldığı pay, ecir, karşılık değişiyor yani. Onun için şeytanın insana namazda yaklaşırken birçok metot ve usluk denediğini görüyorsun. Affullah gelmeyecek. şeyi namazla ne yapıyor sana? Geziriyor. <gülüyor> yani bazı alimlerden naklediyorlar. Eğer bir şey ha hakkında hatırlamıyorsan, onu unuttuysan <gülüyor> namaz olur. Şeytan sana ne yapar onu? <gülüyor> Hatırlatır. Hatırlatır. diye böyle bir şey naklediyor. İnanın varlar. <gülüyor> i̇nsan bunu hayatında tecrübe ediyor. <gülüyor> Teakkuz halinde olan uyanan adam ne var. Şeytanı da kadar gönderir. Ama dalga davam Adam ayaklarının manasını da he, okumayı, ok manalarını da bilmiyorsa, namazın huşuğuna tam anlamıyla vakıf değilse, onu yaşayamıyorsa bakarsın ki adam abi topluyordur, çıkartıyordur. Arabayı fark etmiştir. Evet Herkesin namazdaki hesabı ayrıdır. Bir de bakmış ki namaz bitiyor ama <gülüyor> nasıl bitiyor namaz? Teşahütte oturdu mu oturmadı mı? her hızlı kılıyorsa namaz. Fatiha'dan sonra okudu mu okumadı mı? Rükü yaptı mı, yapmadı mı? Hayır, hayır. Besbeseler ne yapılar? Şeytan tarafından gittir. <gülüyor> Yine Bukhari'nin hümet etmiş olduğu bir hadiste. Beray-ı bin Nazib radıyallahu anh diyor ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza qâle semîallahu limen hamide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semîallahu limen hamide dediğinde, lem yahnî ahadun minnâ zahrehum. Hatta yaka'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sâciden. Kimse diyor yani aleyhissalatü vesselam, Semih Allah'a gülmen hamid edip kalktığında bizler de ayağa kalktığımızda Nebi aleyhissalatü vesselam secdeye gitmeden bizler ne yapmazdık? Sırtımızı bitmez. Yani biz de secdeye gitmezdik. Bu da bir sünnet yani. imamın secdeye gittiğini gördükten sonra ne yapacaksın? Secdeye gideceksin. Tabii maalesef. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki İmamın secdeye gittiğini gördüğün ama secdeye gidersen imamın ayağa kalktığını görürsün değil mi? Maalesef, maalesef. Allah hidayet eylesin imamlara. Hani geçenki dersimizde bir hadis almıştık Hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindi namazıyla alakalı. Diyor sahabe bizden birisi ne yapardı? İkindi namazda başlayınca tek bir peygamberimiz baş, namaza girince ikindi namazdı mı? Öğren öğlen namazıydı. Bizden birisi diyor baki, bakiye gider. Abdesti verir, orada yani tuvaletini yapar. Sonra evine döner. Abdest. Evinde abdest evinde abdestini alır. Medine'de yani Peygamberin camisine gelir ve hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta, ilk rekatta olur diyor. Şimdi geçen memlede durduk bir yerde. hatırlamıyorum neredeydi? 2. 2. rekatta imama yetiştik. Tekbir Allah'a Ekber Sonra namazda benim aklıma geldi. Ben abdestsizdim. Yok. İkinci vekatta imam daha. Hemen çıktım namazdan. Abdest alınan yerle caminin yani namaz kılınan yer arasında çok az bir mesafe var. 5-6 yani. basamak iniyorsun abdestimi aldım. Hemen. Zaten kış mesle ediyorsun çoraplarına. Ondan sonra. Geldim. Baktım ki son teşerhütte oturuyorlar. Dedim acaba yani ikinci teşerhütte mi dedim yok canım yani bu kadar yavaş değillerdir ama derken namaza girdim tabii onlarla bir de baktım ki selam verdiğim onu. Bu hadis aklıma geldi. Demin ki okudum hadis. Yani aleyhisselatü vesselamın döneminde kılınan namaz nerede? Burada kılınan namaz nereye? <gülüyor> Nebi aleyhisselatü vesselam Darimi'nin rivayet etmiş olduğu sünnelindir ve etmiş olduğu hasel bir hadisi diyor ki, e, Muayyid ibn-i Ebi Sufyan diyor ki, merfu olarak rivayet ediyor, اَنْنِي قَدْ bedantu. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ben ne yaptım? Artık kilolandım diyor, kilav. Yaşlanınca hayatının son döneminde Aleyhisselatü Vesselam. Tabi gençliği gibi değil. Çünkü o da bir ne? Meşer. O da bir insan. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, فَلَا كَسْبِقُونِي بِالرُّكُعِ وَلَا بِالسْسُّجُودِ Rükû Ruku etmeden, secde etmeden beni ne yapmayın? geçiyor diyor. Artık yani yaşlandım. Öküye yavaş gidiyorum. Secdeye yavaş gidiyorum. Değil mi? Aleyhisselam. Sahabeler onu görüyorlar. Aleyhisselam'ın gözü gözleri önünde yaşlanan, ihtiyar olan bir peygamber var. Allahu ekber ya Savaşta dişi kırılan, suratı çizilen bir peygamber var. Yani beşer. Aleyhisselam'dan aldıkları sözlü, kavli sünnetler var. Yani hiçbir sahabenin sıkıştığı zaman başı sıkıştı zaman itişar yarısıullah dediğini ne yapmıyorsunuz Hı. Görmüyorsunuz. ha? Fa ilmi mahem a sbiqum hina arkoutud rikuni hina arfa. ne kadar gelsem de yani siz acele etmeyin beni diyor ne yaparsınız? Rukiyu dayken yakalamasınız da, tam kalkarken yakalayabilirsiniz yani acele etmeyin diyor. Rabba a sbiqum hina es jududud rikuni hina yani beni secdede ne yaparsınız? Yakalarsınız. Evet, bu hadisler de bize arkadaşlar okumuş olduğunuz bu hadisler. İmama uyan kimsenin imamı geçerek ondan önce, ondan önce. Namazın fiillerinden bir fiili yapması, rükünlerinden bir rükünü yapması, bunun tehditle karşı karşı olduğunu gösteriyor. Bununla alakalı Şehzal el Lütfümin, rahimullah diyor ki: Al mümum ma imamhi leh Cemaatin diyor imam olan. İmamın arkasındaki durumu şu dört çeşitte olur. Şu dört şekilde olur. Bir. Sebkun. Ya imamı geçer. İmamdan önce yapar. Rukuyu, secdeyi. Tekallufun. evet tekalluf? Gecikerek yapar. Ağırdan alarak gecikiyor yani. İmam secde bu daha yeni rukuya gidiyor. Üçüncüsü muvâfakatun. Ne demek muvâfaka? Aynı. aynı anı. Demin dedik ya. Türkiye'de genelde öyle yapıyor, değil mi? Ya önde yapıyor ya aynı anı. Dört mutâbaatun. Ne demek Peşinden yapmak. Yani bu dört taksinin dışında beşinci bir taksim var mı arkadaşlar? Yani cemaatin şu dört durumun dışında çıkacağı bir durum olabilir mi? Ya ön, imamdan önce hareket ederse cemaat ya imamdan çok sonra, çok geç kalarak, ya imamla aynı anda ya da imamın hemen peşinden. Diyor ki, sallallahu -e aleyhi ve sellemler, me'mumun, yani me'mum ne demek, me'mum, cemaat. imamın arkasında ona uyan. Diyor ki ilk olarak imamı geçmek. Şayet diyor bi en yesbiqal ma'mum imamı ve fi rukn min erkanis ki imam şayet diyor, namazın rükünlerinden birisini imamdan önce yaparsa cemaat secdeyi imamdan önce gitmesi ya o secdeden imamdan önce kalkması ya ruku'yu imamdan önce yapması ya ruku'dan imamdan, imamdan önce kalkması gibi davranışlar diyor ki muharramun nedir haramdır çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Az önce bizim okumuş olduğumuz hadisleri ne yapıyor? Zikrediyor. Peki diyor Hukmu salati men sabaka imamehu İmamdan önce davranan bu kişinin namazının hükmü nedir? Haram olduğunu öğrendik. O haram da namazı bozar mı? Bozmaz mı? Diyor ki Mete sebekal me'mumu imamehu alimen zâkiren fasalatuhu batıleh Alimen vazakiran. Neler alimen vazakiran? Bilerek ve aklında orada hatırlayarak. Yani unutmuş olarak değil. Ya yani o cahil olarak değil, bilmeyerek değil. Yani bu halde namazı ne olur o kimsenin bozulur. Bazı insanlar bilerek yani görüyorsun cemaati adam ne yapıyor imamdan yarışıyor. <gülüyor> şayet diyor ve imkana cahilen şayet bu adam veya nasiyan daldı kaldı unuttu namazı nedir sahihtir إلا أن يزول عذره قبل şayet diyor varsa ve imamı ona idrak ettiyse ne yapar? Geriye döner. İdrak etmediyse. Yani mesela rüküye gitti. İmam hala ayakta. Daldı. Rüküye gitti. Unutarak. Rüküye eğildi gitti. İmam hala ayakta. İmam henüz rüküye gelmediyse bu adam ne yapacak? Kıyama ayağı ne yapacak? Geri <gülüyor> dönecek. Hemen ne yapacak? Geri <gülüyor> dönecek. Tabii bunu unutarak ve bilmeyerek Yaptıysan. Şahit diyor. Bir özrü yoksa, unutkanlık gibi, cehalet gibi özrü yoksa, bunun namazı nedir? Batıldır. İkinci husus, ki buna geçmeden önce burada İbn-i Kudame Rahimahullah Mughni adlı kitabında diyor ki, فَاِنْ سَبَقَ الْاِمَامَ اَلْمَأْمُومُ بِرُكْنٍ كَامِنٍ eğer diyor, me'mum, cemaat, imamı bir rükun ile, tam bir rükun ile geçerse misle en raka ve rafa'a kabler ruku' rüküye gidip rükudan kalkarsa imamdan önce li'udrin min nu'asin ev zihamin, şayet yani uykusu gelmiştir, dalmıştır namazda ya, kalabalık var, bundan dolayı ise ve İmam, imam فانه يفعل ما سبق bih naver imamdan önce yapmış olduğu ibadeti imamla birlikte tekrardan yapar yeniden geri döner oraya vayuduriku imamahu ne yapar? o şekilde idrak eder İmamıyla birlikte yapar tekrardan geri döner ve yapar böyle şey عليه bu konuda onun bir şey yapmasına gerek yok yani hatasını düzelttiyse imamı geçti sonra baktık imam hala ayakta duruyor geri dönüp imamla birlikte o ruhunu yaparsa bir şey yapmasına gerek yok. Cehaletinden dolayı, özründen dolayı. Ve in fa'ale zâlike li gayri Eğer diyor bir özürden dolayı değilse bu o zaman diyor <gülüyor> ne yapmış olur namazı? Batılı olmuş olur. <gülüyor> Çünkü kasten bilerek imama ne yapmıştır? Uymamıştır diyor. Evet. Tahluf ise arkadaşlar yani imamdan çok sonra ardından gelmek ise diyor ki Şeyh Farra el-Husseyn bin diyor ta evet, bilmeyerek gaflete dalarak bir insan bir rukun ya da iki rukun ...imamın arkasından gecikti. Bilmiyordu. Yani imam secdede... ...secdeye gitmiş. Bu daha rükuda. Ne yaptı imamdan? İki rükun gecikti. Rükudan kalkmak, kıyam. Bir rükun. Secdeye gitmek... ...bir rükun etti ki... ...şark böyle hissediyor... Şayet diyor bu geç, geri kaldığı şeyleri yetiştirerek imama yetişirse yani okuyandan kalktı hemen. Sev Allahumma inne'amta aleyna. Allahu ekber diyorum. Secdede imama yetişti. Diyor ki salaha razı عليه bir bahis yok. Yani, bir problem yok. yani ne gibi mesela imamın semi Allahu limen hamide demesini duymadı. Dalmış. Kur'an-ı Kerim'de Subhanallah Rabbenaziy, Subuhun Kudus Rabbul Meleketi ve Ruh. Bu çocuk da zikirleri okuyor. İmam sele Allahu en menaude demiş. Ses kesildi veya. Bak bana aleken hamd deyip ondan sonra Allahu ekber deyip imam secdeye gitmiş. Bir bakıyor ki insanlar secdeye gitmiş. Ne yapacak bu adam? Rükudan kalkacak. Kıyama, semiallahu lehumel hamd edecek. Rabbena alekel hamd diyecek. Allahu ekber deyip secdeye gidecek. İmamı yakalayacak. Burada bir problem var mı? yok evet şayet diyor bunu bilerek yapıyorsa şayet bunu bilerek yapıyorsa diyor o zaman namazı ne var? bozulur Burada Şeyh Sallallahu aleyhi ve sellemler demiyor bu tafsili. Lim ehlinden bazıları diyor ki şayet bilerek kasten takalluf ediyorsa böyle iki, re, iki rükün, üç rükün ağırdan alıyor ise o zaman diyor bu adamın namazı ne olur? Bozulur. Üçüncü hal Evet. Burada evet, eee "İza bi'r-ruk'u fa salatuka batil kema law sabaqtahu bihi." diye Şeyh salihül de da'en bu şekilde diyor ki, fuka demiştir ki diyor. Şayet yani "Fukâ"dan naklediyor. "İza takhallafta bi'r-ruk'u fa salatuka batil kema law sabaqtahu bihi." Şayet diyor. İmamı geçersen, bilerek ondan önce davranırsan, nasıl namazın batıl oluyorsa, ondan geri kalırsan, aynı şekilde bilerek geri kalırsan, namazın nedir? Batıl olmuştur diyor fukaha. Ve in tekallefte bis sucud fesalatuk ala mâkallel fukaha sahihâ li ennehu tekallihun biruknu gayrûk. Burada ayrı bir şey getiriyor. Lakinnel kavlen râci ennehu izâ tekallef anhu biruknun ligayrû edun fesalatuhu batıl. Evet. Diyor ki şeyh S.A.Z.'nin râci olan görüş, Şudur. İsa təxlfə onu bir insan imamdan bilerek özrü olmadan geç kalır. Bir rukun gecikirse imamına ne yapmış olur diyor namazı onun batıl olmuş olur. İster bu diyor rükü olsun, ister bu diyor rukiy onun dışında başka bir rukun olsun. Namazın erkanlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani, yani bir rukunu geciktirirsen mesela secde. Yani sen secdesin. Subhan rabbiyal aala. Subhan rabbiyal aala. Yusuf imam secdeden kalkmış ikinci secdeye gidiyor. sen hala secdede kalmaya devam ettin. Namazın ne oldu. Bak 80'den senin rahman olan dediği gibi batıl oldu. Fıkhanım fazlada bu şekilde söylüyor. Evet. O ne aldık arkadaşlar? Musabaka. imamına yapmak? Geçmek. İmamdan önce davranmak. Bunun hükmünü ne olarak açıkladık? Bilerek yaparsa bir insan, hatırlayarak, aklında olarak yaparsa, yani imamın geçtiğini biliyor lan, namazı batıl olur. İmamdan geri davranmak, onun hükmü neydi? Eğer bilerek, bir özrü olmadan, bir rükun gecikerek imamın arkasından gelirse, bunun namazı nedir? Ama, evet. Batıldır. Üçüncü durum, imamla aynı anda, imam ile aynı anda ne yapmak? Hareket etmek. Mesela, Temmiden dediğimiz gibi, şayet aynı anda tekbir getirip aynı anda selam veriyorsan, zaten. burada ne var? Ne var? namazın bazı oluyor. Yani imamdan önce tekbir getirirsen veya imamla beraber tekbir getirirsen aynı anda Allahu Ekber dedi, sen de Allahu ekber aynı andaydın. imamın tekbiri bitmeden aynı anda dedin ama ne oldu? İmam namaza başlamadan girmeden sen onun arkasında namaza yapmış oldun? Girmiş oldun. Yani namaz henüz başlamamış oldu. Bu sebeple namazın nedir? Batılı olmuştur. Diyor ki selamdaysa diyor Fakarlar da ma إنه yukrehu en tusallima ma'i ma'mik at-taslimet ve saniye Fu kada diyor alimler. İmamla birlikte aynı anda selam, aynı anda selam vermek nedir? Kerih görülmüştür, mekruhtur. Ve amma izellemtet taslimet el-ula ba'de taslimet el-ula. selamı Şeyh Salih el burada bir nakil yaptık biz. Selamda mekruh olur diyor. Şeyh <gülüyor> Yani selam da aynı anda selam verirsen imamla, aynı anda selam verirsen, mekruh bir davranışta bulunmuş olursun. Doğru olan diyor, imam hem sağa hem sola selam verdikten sonra ne yapman? Selam, selam vermen. Ama şey yapıyor, ilk selamdan sonra, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah dedikten sonra selam verirsen, bu da olur diyor bazı ilimler tarafından. Ama en doğru olan diyor, iki tarafa da selam vermesi. Orayı düzeltelim. Yani e, imama imamla birlikte tekbir getirirsen namazın imamla birlikte selam verirsen namazın diyor ki fukadı diyor ki diyor, mekruh. mekruh. <gülüyor> dördüncü husus dördüncü husus cematin imama ne yapması? tabi olması, uyması. Ne demek bu arkadaşlar? Yani imam o fiile, namazdaki o başlar, başlamaz. Senin hemen ne yapman? Akabinde başlaman. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا imam li لِيُؤْتَمَّ bih İman kendisine uyulması için imam olmuştur. Eğer kebdara fe kebbirûn. Ne diyor neyse? Tekbir getirdiğinde hemen tekbir getirdiğinde. Yani, tekbir getirdiğinde. Yani, İmam Allah dedi, Allah dedi. Sen Allah dedi. İmam tekbir getirmiş oldu mu? Yok. Olmadı. Olmadı. Zaman, doğru olan ne? Mutabat. Hemen arkasında. Rüküye gittiği zaman hemen ne yapın? Rüküye yapın şey derken demiyor Eğer mi? <gülüyor> Ruk'u yaptığı zaman. Ne yapın? Ruk'u yapın. Deminden okuduk hatta hatırlarsanız. Sahabeler diyor, secdeye gittiğini gördüğümüz zaman ne abardık? Secdeye gidelim. giderdik. O zaman bu dört Ben başka beşinci bir hal yok, durum yok namazda arkadaşlar. Bunu kısaca özetlersek <gülüyor> kısaca özetlersek İlker abi, ya cemaat imamı ne yapar? Geçer. Ya imamdan geri kalır. Ya eşit aynı anda yapar ya da tabi olur. Eğer geçerse bilerek geçerse namazı batıl olur. Tercih edilen görüşe göre. Eğer geri kalırsa bir hükün yine namazı batıl olur. Aynı anda yaparsa eğer atıp ihram aynı anda yaparsa namazı batıl olur. Selam verirse aynı anda mekruh olur. Dördüncü hal, kal İp ama ne olması Tabi olunması. Sünnet olan da O'dur. budur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Haftaya inşallah bunu sorduğumuz zaman bize ne yapacağız? Cevap verirsiniz. Hatta bununla alakalı <gülüyor> i̇bn Kefir Rahimahullah El Bidaye ve Nihaye'de ilginç bir kıssa anlatıyor. Latifiye arenu. Haccac İbni Yusuf Zalim Haccac diye biliniyor biliyorsunuz. Bir keresinde daha henüz tabi vali olmamış, henüz daha göreve gelmemiş iken tabinin büyüklerinden Said İbni Müseyy yanında ne yapıyor? Said İbni Müseyy yanında namaz kılıyor, yan yana kılıyorlar. İmamdan önce Rukudan kalkıyor. kalkıyor. İmamdan önce secdeye gidiyor hacca. Tabii yanında şey var tabiinden Said bin Nursa'ya var. Namaz bitince imam selam verince diyor ki İbn Kesir nakilde diyor ki anlatıyor. Akaka Saidun bi tarafı ridâ'ihi ve kana lehu zikrun yaquluhu ba'da salah. Said bin Nusayb namazdan sonra zikir çekerken bir taraftan da ne yapıyor? Haccacın Elbisesini çekiyor. elbisesini çekiyor böyle. Bir çekiyor. Saydacak da bıraktırmaya çalışıyor elbisesini. O ara saydım elbise tesbihinde çekiyor aynı anda. Tesbihini bitirince, zikrini bitirince saydım elbise saydım elbise dönüyor Hacce diyor ki: "Ya Sarık! Of. Ey diyor hırsız. Ya hain. Ey hain diyor! Tu salli hadi salat. Sen böyle mi namaz kılıyorsun? Böyle namaz kılınır mı hiç? لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبِ بِهَٰذَا نِعَلْ Diyor bu ayakkabılarla yüzüne vurmak istedin. Haccaca böyle konuşuyor. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ Haccacın sesi çıkmıyor. Bir şey söyleyemiyor. Yani Selefte böyle bir şey var. İlim ehline, ulemaya. Ulema, hünkâr görü zaman inkar ediyor. Yanlış içinde bulunan, hata içinde bulunan da sesini çıkaramıyor. Allah razı olsun deyip.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 Fakat kendi kendine düşünüyor. İşte bu da birazcık daha da ilginç bir şey. Çünkü bu da birazcık daha da ilginç bir şey. Çünkü bu da birazcık daha da ilginç bir şey. Çünkü bu da birazcık daha da bir de bakıyor ki da birazcık daha da Orada said şey. Çünkü bu da birazcık daha fakat الْحَجَّجِ Haccac, Saygım-ı doğru yürümeye başlıyor, adımlarını atmaya başlıyor. Oraya doğru yönelmiş gidiyor. Siz manzarayı düşünün yani. İbn-i öldürmüş Mekke'de. Müslümanları katletmiş. Ordu'nun komutanı Medine'ye gelmiş, camiye giriyor. Bize bakıyor ki saygım var. Ona doğru adımlarını atıyor, ona doğru ilerliyor. Arasında da yaşanan ne var, bir olay var geçmişte ayetle bunu seyretten ya sarık ya hain laflarını işitmiş, azarlarını işitmiş bir zat. Fahashiyan ma su ala Said minhu. Tü Said'in müsemmi yanındaki insanlar endişe duymaya başlar. <gülüyor> bu Haccac şimdi Said'e ne yapacak? Zarar verecek. Fe ja'a hatta جلس بين يديه قال له enta sahibu'l kelimat Geldi yanına oturdu Said bin Dedi ki, o sözleri söyleyen sen miydin? O sözlerin sahibi sen miydin? Said bin Müseyyib elini göğsüne vuruyor. Evet diyor, ben yani Bir sıkıntı mı var? <gülüyor> Tabii ki ben de. Haccaç'tan ne beklersiniz? Haccaç'ta diyor ki, fecezâkallâhu min muallimin ve mueddibin hayran. Diyor, Allah senin gibi diyor muallime, öğreticiye, senin gibi müeddibe, ahlak öğretene hayırla ve karşılık versin Allah hayırını versin. Ma salleytu ba'deke salaten illa ve ana ezkuru kavlek. Kıldığın her namazda senin diyor bana söylediğin o sözler hep aklıma geldi. Sonra da kalkıyor sonra da gidiyor. Bunu Hafız i̇bn Kesir Rahim Ahallah. El Bidaye ve Nihay adlı kitabında da zikrediyor. Yani burada da ne görüyorsunuz arkadaşlar? Selefi salihinin, tabiinin namazı olan ehemmiyet önemi. Yani namazını böyle imamdan önce kılan, imamdan önce kalkan, namaz kılmayı bilmeyen adama diyorlar e sen nesin? Sarih. Hırsız. Tabi o zaman yani şu demek değil, biz her gördüğümüz zaman böyle hitap edelim. Evet. Yapılan diğer bir hata ki buna değinmiştik daha önceden de namaza sonradan gelen namaza sonradan yetişen, imama sonra yetişen ve imamın imamı rükuda yakalayan cemaatin tekbir getirirken Allahu Ekber diye namaza başlama istidah tekbirini getirirken onu kıyam halinde yani ayakta yapmadan bitiririz. Bu da çok yapılan bir hata değil mi? Ne yapıyor? Adam geliyor, koşuyor koşuyor, nefes nefese kalmış, maratonu bitirmiş, camide gümbür gümbür, gümbür gelmiş, eğer taban tahtaysa Allahu Ekber diyerek tekbiri rüküye inerken alıyor. Diyor ki ilim ehli, İmam Nehvi diyor ki, يجب أن يكببرا لإحرامي قائمن Tekbiratül ihramı namaza giriş tekbirini ne yapması lazım? <gülüyor> yani, Ayette ki, <eken>, kaim olarak. Ayyü fi burkuyan. Bak Ve kezal me'mûmul lezî yudriku el-imâme <gülüyor> râki'an. Aynı şekilde imama sonradan yetişen cemaatin de rükûde yetişen, <gülüyor> imamı rükûde yetişen cemaatin de tekbirini nerede getirmesi lazım? Ayyü getirmesi lazım diyor. Yani bu en taqa tekbiratul ihrâm bi cemî'i hurufiyâ fi hâli kıyamihî ihram tekbirinin, iftisah tekbirinin bütün harfleri kıyam halindeyken ne yapılmış olması lazım? getirilmiş evet. olması lazım diyor. İmam Nehu ve Rahman Allah'ın. فَاِنْ اَتَا بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ Bir harf, R'a harfi, harf. Direkt ayaktayken kıyam halinde ilken getirilirse لَمْ تَنْعَقِدْ salatuhu فَرْضًا بِلَا خِلَافًا İhtilafsız âlinin ihtilafsız bir şekilde onun namazı farz olarak ne yapmaz? Olmaz. فِي اِنْ اَقَادِهَا نَفْلًا الْخِلَافِ Yani bu namaz nafile olur mu? Olmaz mı? Huzursunda ilim ehli ne yapmıştır? Diyor ihtilaf etmiştir. Bu hataya da dikkat edeceğiz. Yani uygun olan iki tekbir getirmek. Eğer vakit varsa. Yani Allah tabi hep aynı şikayette bulmuyoruz. Memleketteki imamların hızlı namaz kıldırması. Var diyelim ki imamını biliyorsun sen rükû ektiği zaman durduğunu biliyorsun bu. sen yetiştin Allahu Ekber Allahu Ekber iki tekbir getirsen eftar olanı bu ama iki tekbirden sadece bir tanesini getirecek gibi imamın hızlı namaz kıldığını rükûda durduğunu fazla kalmadığını biliyorsan kaç tane tekbir getireceksin bir tane İmam hızlı kalkacak biliyorsun o rakete yetişmiş olacaksın ya ne yapıyorsun? Allahu akbar deyip rükûya gidiyorsun. Ama tekbir nerede olması lazım? Kıyam halinde. Peki bu tekbir, hangi tekbir? Birazcık, tamam. Namaza giriş tekbiri. Yani, Niyetinde o olacak. Adam namaza girerken yani iftizar ya tekbiri diye niyet etmezse, rükûya giriş tekbiri diye niyet etmezse namazı olmaz. Bu namaza başlayış tekbiri. Onun için kıyam halinde, Allahu akbar deyip ne yapacak? Rükûya gidecek. Peki rüküye gitme tekbiri ne oluyor arkadaşlar? İntikal tekbiri ne oluyor? Düşüyor. İntikal tekbiri de ne yapıyor? Kesin. Düşüyor. Fatiha'nın düştüğü gibi. Bununla alakalı Şeyh, Şeyh Abdülaziz bin Baz Vazrahimahullah buna benzer bir fetva var. Önemli bir fetva. Çok kardeşler soruyor da bize. Ee, eğer Fatiha'yı yetiştiremiyorsam, başladın Fatiha'ya. Gayri dediğin ki mesela, İhdin as-sirat-al-mustakîm. İmam hop, rükûye gitti. Sen daha sıratın mustakîmdesin. Diyor şey, sen diyor Fatiha'yı kes, onunla birlikte ne yap? Rükûye ya git diyor. Burada o Fatiha'nın geri kalan yeri ne yapar? Düşer. Gid. Bu da önemli bir fayda arkadaşlar. Fatiha'sız namaz olmaz. Hı? Fatiha'sız namaz olmaz. Hadisini de hamle diyor ilim ehli bu fetva ilim ehli yani kıyamda imam hatem olarak yetişip okuma fırsatı varken okumayan kimseye şimdi denizden dediğimiz gibi sen rukyada imama yetişen bir adam fatiha okumuş oluyor mu olmuyor ona rağmen Fatiha'da düşüyor Fatiha'da. bir gereklilik tarzı raci olan görüşe göre yapması gerek yok e bu bekara hadisinde olduğu gibi ne bir alese ama sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Zâdakallâhu hirsan Allah senin azmini hırsını haptısın. Hı -hı. Ne yapma? Bunu bir daha yapma diyor. Ama o namazı ona iade etmesin. Ya da kalkıp bir rekat kılmasını ne yapmıyor Aleyhisselatü Vesselam? Hı -hı. Bundan da fuka ilim ehli bir hüküm çıkarıyor. Diyor yani ki imam ağır eğer hüküde yetişirsen o rekata Hı -hı. ne yaparsan? Yetişmiş olursun. O, diyor, daha o rekata iade etmene gerek yok. yani Molla Aleyhül Kari diyor ki Hanefi Hı -hı. alimlerden وَأَمَّا لَوْ كَبَّرَا مُنْحَنِيًا كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ وَالْجَهَلَةُ مِنْ جَهَةِ الْعَجَلَ Avamın ve cahil kimselerin, cahil takımının hızlı bir şekilde namaza girmek için diyor tekbir alırken rükûya giderek imamı rükûda yakalamak için böyle sırtı büyük bökük bir şekilde tekbir alanların yaptığına gelince فَلَا تَنْعَقِدْ salatuhu, Bu adamın namazı olmaz. olmaz olmaz diyor. Hanefi mezhebinde de böyle. İzil kıyamu şartun fi tekbiril tekbiril tahrimeti fil kadir aleyhi. İftihsah tekbirinde ayakta durmaya gücü olan bir adamın farz namazlarda ne yapması lazım? İftihsah tekbirini ayakta getirmesi lazım. Evet. Bu konuya da yani önemle değinelim, öğretelim insanlara. Yani burada öğrendiğimiz hükümleri ahkamı anamıza babamıza. Yani ben her gittiğimde bakıyorum etrafımdaki akrabalarıma namaz kılmayı bilmediklerini fark ediyorum onları. Bayanların secde ederken dirseklerini yere koyduğunu, rükûü tam yapmadıklarını camiye giderken eşimin, dostumun imamdan önce rükûye gidip kalktığını hep ben bunları müşahede ediyorum içeriğime baktığım zaman. Bunu uyarmamız lazım. İnsanlara bunu öğretmemiz lazım. Yani namazları olmuyor bu insanların eğer Öğren, bilerek, kastederek yaparlarsa. Ve aleyhissalatü tehdidi altında bunlar. Diğer yapılan bir hata, buna da öyle kısa bir şey daha önceden. Yani imam namaza başlamış, fatihasını bitirecek. Belki Rukiye gidecek. Namaza başlayan bu adam, Yaren oğlu, Spora neyle uğraşıyor? Spora okumakla uğraşıyor? Sen namaza geldin, sen biraz geç geldin biliyorsun. İmam az sonra okuyucu gelecek. Seni orada neye işlemen lazım? Fatih. Tekbir gettiyorum Allah-u Akbar. Ajhedu ajhihi illati fatrat al-samaat wal-azhhanifa wa ma anman al-mushrikin. İlla salatii wal okumak. Ama farsi okumak, mu? Fars. Fars. Sen burada istiftahla yapmayacaksın, meşgul olmayacaksın. İbnü'l-Cevzi rahimehullah diyor ki: "Meminel muvasbisine men tasihule tekkiretu halfe'l-imam ve kad bakiya miner rak'ati yasir." Şeytanın oynadığı insanlardan bahsediyor. Biliyorsunuz, Talbisu İblis diye bir kitap var, şeytanın hileleri diye. Şeytanın her gruba, her topluma ibadet eden ibadet ehline ayrı bir hilesi var. Herkes ayrı bir vesvesesi var. Herkes bir yerden yakalamış. Önemli olan ona ilimle ne yapmak? Kutsanmak. Diyor ki imamda tekbirle yetişip rüküye gitmesinde az bir süre kala imama yetişip istiftahla ve eûzü besmeleyle uğraşanlar var diyor. Subhaneke Allahümme ve eûzü billahe mineşşe bu <gülüyor> talbis, çünkü Nabi ﷺ, onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili olan diyor onunla olan şeylerdir. onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili olan şeyleri, onunla ilgili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 Subhanallahi ila istiftaha awz besmele la mashkul. Fa qala ya bunay ma la nasetet ay ebulat inan fuqaha qad ikhtalafu fi wujub qiraati al-fatiha khalf al-imam. Dilek diyor ay ebulat dileme hal alimler Fatiha'nın vacibliği konusunda ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Yani kimileri dedi ki Fatiha'sız namaz olmaz, kimileri dedi ki olur. Ve lem ama diyor ve lem ihtelifu fi an al-istiftaha sunna. Ama diyor namaza girişteki okunan istiftah dualarının sünnet olduğu veya da sünnet olmadığı konusunda bir ihtilaf yok. فَشْتَقِلْ بِالْوَاجِبِ Ne demek فَشْتَقِلْ بِالْوَاجِبِ? Vacip olanla meşgul olsan. وَدَعِسْ سُنَنْ Sünneti burada ne yap? Terk et. Böyle diyor bana ne yaptı? Nasihat etti. İmamla beraber, yani imamın oku, açıkta okuduğu. Ona geleceğiz. İmam açıkta okuduğu zaman cemaat fatih e okuyacak mı okumayacak mı? O ileriki derslerde gelecek. Bir hata arkadaşlar ki bu akşamın son şey olsun, hatası olsun namazla ilgili. Cemaate gelen, sonradan gelen ve safta boş yer olmasına rağmen arkada tek başına namaza duran insanların yapmış olduğu. Hata. Evet Allah-u Teala safta tek başına duran adamın namazını kabul etmez diyor mesnevi. Yani namazla geldiğin cemaatte bir boşluk var. O boşluğu ne yapacaksın? Ağzları bizim camilerde olan mesnevi arkaya durmuş, tek başına imamla arasında on beş metre var. Orada nötkar kamerası bir yer yapmışlar. <gülüyor> Orada davada durmuş. Ama Türkiye'ye ne <gülüyor> oldu var? Maalesef. Sünnete yani hilaf, sünnete muhalefet etmek insanları ne hale getiriyor? Aleyhisselatü Vesselam namazı yoktu bu adamın. Peki camiye geldin. Camiye geldin. saf, yer yok, boş yer yok. Safta boş yer yok. Ne yaparsın? Safta tutarsın, çekersin. <gülüyor> Saptan bir tanesini çekersen şeytana boş, boşluk yarayacaksın. <gülüyor> Bak işte ne yani, niye öğreneceğiz diyoruz? Pınışmıyor öğreneceğiz değil mi? Saptan bir tanesini çekersen orası boş kalacak. Şey, bu imam cuma orası tamam mı cuma? Ne yapacak? Genişleyecek, açacak araları. Aralarında boşluk olacak. O çektiğin adam meşgul edeceksin. Türkiye'de ama. O zaman <gülüyor> ne olacak arkadaşlar? O zaman diyor ki İlimehli. Eğer bu şekilde iki var. Her bu şekildeyse yer bulamadın, cemaati de çekemedin. Yani şey, cemaat çekmen lazım değil çünkü ne yaparsın safta şeytana boşluk açmış olursun. O zaman tek başına durarsın namaza ve mazeretli olmuş olursun. Bazı ilimheler de diyor ki hayır, tek başına namazda durmak yok. Gideceksin diyor imamın yanına duracaksın o zaman. İmamın yanına duracaksın. Çünkü diyor, hadis-i şerif safın arkasında tek başına duranın namazı olmaz diyor. He, safın içinden de geçeceksin. Ona da açıp yarıp geçeceksin. Safı açıp şöyle arasından geçeceksin. Evet. Sübhanekallahumma ve